Elhamdülillahi Rabbil Alamin, ve sallallahu ve sellem ve barik ala muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyen bi ahsanin illa yuvmiddin. Ama ve bugün 15 Eylül 2012 Cumartesi Ehl-i Sünnette Nesih derslerimizin ikinci dersi. Evet ilk derste biz ne almıştık kardeşler? Nesih'in tarifini almıştık, ee, anlamını söylemiştik ve Nesih'in kitap ve sünnetten ispatına dair malumatlar vermiştik. Şimdi dediğimiz gibi bu ders inşallah 8 dersten oluşacak bu seri. Tabir sahihse Allahu Alem bu sekiz dersin içerisinde en önemli ders bu ikinci ders. Yani bu ikinci ders nesih konusunun olmazsa olmazı. Ve konu başlığımız şöyle. Neshin subut şartları yani neshin sabit olabilmesinin şartlarını vereceğiz. Şimdi bakın neden Nesk'in şartları diyoruz biz? Şimdi Nesk mevzusu içtihadidir kardeşler. Bir alime göre Nesk olan bir hadis veya bir alime göre Nesk olan bir ayet başka bir alime göre değildir. O yüzden Kur'an'da hangi ayetler nesiktir, Nesk olmuştur, hangisi olmamıştır? hadis'tan hangi hadisler, sünnetten hangi hadisler Nesk olmuştur, hangisi Nesk olmamıştır? İhtilaflıdır ve bu ihtilaftan dolayı zaten fıkhı birçok görüş ayrılıkları da olmuştur. Dolayısıyla Nesk'in içtihadi olduğunu bileceğiz öncelikle. İçtihadi olduğu için e, neskin şartları bulunuyor. Bu şartlar yerine gelmediği müddetçe nesih iddiasında bulunması caiz değildir. Tamam. O yüzden tabir sahihse e, bir ayetin veya bir hadisin nesh olduğunu iddia ettiğimiz zaman şartların yerine geldiğini ispat etmemiz gerekir. Her bir şartın ki nedir bu şartlar kaç tanedir gelecek. Her bir şartın yerine geldiğini ispat etmemiz lazım ki o hadisin veya ayetin nesh olmuş olduğunu ispatlamış olalım Aksi takdirde bu şartlardan herhangi bir tanesi Yerine gelmezse nesh iddiasında bulunulması caiz değildir O yüzden diyoruz ki kardeşler başlık olarak Neshin subut şartları yani neshin sabit olabilmesinin şartları Allah'ın kitabındaki bir ayette ya da Allah'tan gelen bir vahiy ile sabit olan bir hükümde neshin olduğunu söylemek olabilecek en zor ve tehlikeli işlerdendir. Ancak bu konuda nakle dayalı bilgilere göre hareket eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bilgilere müracaat eden ve usuldeki kaideleri dayanak alan kimseler bundan müstesnadır. Allah-u Teala Nebisi aleyhissalatu vesselam için şöyle buyurmuştur. De ki onu yani Kur'an'ı kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. İşte burada çok önemli bir atıf vardır nesih olgusuna. Kimse kendiliğinden değiştiremez. Eğer sen dersen ki bu ayetin hükmü yerinden kalktı dolayısıyla ne yaptın? Allah Azze ve Celle'nin bu ayeti kaldırdığını hükmetmiş oldun. E bu iddiada bulunurken de nesihin şartları yerine gelmezse Kur'an'ı kendi heva ve hevesine göre değiştirmiş olursun. O yüzden bu, alinden, bu, istimbat, bu ayetten bu istimbat çok önemlidir. Bakın, de ki onu yani Kur'an'ı kendiliğimden değiştirmen benim için olacak şey değildir. Ben bana vahyolundan başkasına uymam. Çünkü Rabbime isyan edersem elbette büyük günün azabından korkarım. Bu da kardeşler, neshin ister kitap isterse de sünnet nasrında olsun sadece Allah'ın hakkını olduğunu göstermektedir bu ayet. O yüzden... Nesih iddiasında bulunan kim olursa olsun Allah'tan korkmalı ve nesihin sabit olabilmesini geçerli kılacak bütün şartları dikkatlice incelemeli ve e, yerine geldiğini tespit etmeli. Aksi takdirde sabit olan bir hükmü ortadan kaldırırsın veya sabit olan hükmü ortadan kaldırsın veya olma, e, ortadan kalkmış bir hükmü sabittir zannedebilir. İlk derste biz buna değinmiştik bu noktaya. Evet. Bundan dolayı bundan dolayı da ihtimale dayanarak nesih iddiasında bulunulamaz. Asıl olan kitap ve sünnet naslarıyla sabit olma, olmuş olan bütün hükümlerle amel etmek ve onların muhkem olduğunu inanmaktır. Ta ki neskin olduğuna kesin kanaat getirinceye kadar. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur: "İttebiu ma unzile ileykum min rabbikum." Rabbinizden size indirilene uyun. Bakın kardeşler Ebu Cafer el-Nahas diyor ki Bu bapta da ilim ehli alimlerimizdendir. La yuqalu <gülüyor> mensuhun limâ thabete fittenzili ve sahha fihi etteevilu illâ bitevkifin evdelilin gâti'in Kur'an'da sabit olan ve geçerli tevili bulunan hiçbir şeyin veya hiçbir şey için tevkifi ya da kesin bir delil olmaksızın mensuh yani nesh olmuştur denemez diyor. En-Nashas, en-Nasih vel-Mensuh adlı eserinde. Bakın, El-Şatibi ki biliyorsunuz özellikle Bidat meselelerinde, nasih-Mensuh meselelerinde tamamıyla selefin mezhebini en güçlü şekilde tahkik etmiş alimlerdendir. El-Şatibi diyor ki, El-Ahkâm îzâ sebetet alel-mükellefi fe iddiâ'u en-neshî fiha lâ yekûnü illâ bi-emrin لِأَنَّ ثُبُوتَهَا عَلَى الْمُكَلَّفِ اَوَّلًا مُحَقَّقٌ ilmi بَعْدَ الْعِلْمِ بِثُبُوتِهَا لَا يَكُونُ اِلَّا بِمَعْلُومٍ مُحَقَّقٍ Diyor ki hükümler mükellef hakkında sabit olduğu zaman yani Allah'ın kitabında bir hüküm mükellef hakkında sabit olduğu zaman bu hükümlerde nesih olduğu iddiasında bulunmak ancak kesin bir bilgiyle olur. Çünkü bu hükümlerin ilk başta mükellef hakkında subutu kesindir. ''Bunların subutu bilindikten sonra da artık onların kaldırılması ancak kesin bir bilgiyle olur.'' diyor. Müthiş cümleleriyle İmam Eşşatibi Rahimahullah el muvafakatta kardeşler. Ve daha birçok ehl ilim ehli buna benzer ifadeler kullanmışlardır. O yüzden nesih mevzusu çok tehlikelidir ve ancak nesih ilmini okuyan, nesih hakkında temel bilgilere sahip olan kimseler ancak nesih hakkında konuşabilir. O halde yapılması gereken kitap ve sünnet naslarında nesih söylemini bu söyleme haklı çıkaracak bir takım şartlara bağlamaktır. Bu şartlar da toplam yedi şart etmektedir ki tüm bu şartların hem nasih yani de hem de mensuh yani nesholunanda, nesholunan nasta göz önünde bulundurulması gerekmektedir bu yedi şart. O zaman kaç şart varmış elimizde? Yedi. Şimdi bakın, bir tane ayet var. Atıyorum, Bakara 150. Yine atıyorum, Ali İmran 99'u nesk ettiğini iddia ediyoruz. Bakara 150'nin Ali İmran 99'u neskettiğini iddia ediyoruz. Şimdi nesk hangisi, nasih hangisi? Bakara 150. Mensuh hangisi, yani nesk olan hangisi? Bakara 90, e, Ali İmran 99. Bakara 150'nin Ali İmran 99'u nesk ettiğini iddia ediyorsak, birazdan zikredeceğimiz 7 şartın da, Tamamıyla her ikisinde de oturması gerekir. Hem nesh de hem de nesk da oturması gerekir. Aksi takdirde nesk iddiasında bulunmak batıl olur. Ve dolayısıyla mercuh bir görüş olur. Tamam? O yüzden nice, İslam fıkında nice meseleler vardır ki olduğu iddia edilmiş. Halbuki sabittir. Ve nice sabit olduğu iddia edilmiş meseleler de vardır ki halbuki nesk olunmuştur. O yüzden bunlara çok dikkat edeceğiz. O yüzden ilk derste biz ilim ehlinden, Ali radıyallahu anh'dan ve diğer bazı sahabelerden ve tabiinden açık ve sahih senetle deliller getirdik ki Nesri bilmeyenin Kur'an'ı tefsir etmesi haramdır. Caiz değildir. Evet. Hatırlayacaksınız ilk derste. Şimdi bakın kardeşler. Bu şartlar çok önemli ve ilmi. O yüzden tabir sahize bazı noktalarda sizi terletebilir. Ve arada bazı sorular da sorabilirim. Bundan dolayı tane tane çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekir ve bunları hafsedip e, tabir ise fıkıh noktasını çok iyi bir şekilde kavramanız bilmeniz gerekir. Tamam. Bakın şimdi kardeşler. Nasih, neskedende ve olan da bulunan şartların, bulunması gereken şartların birincisi en yekûna thâbiteyni bin nas nasih ve mensuhun nas ile sabit olmaları. Birinci şart. Yani her ikisinin de ya Allah'ın kitabından bir ayet ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den menkul bir sünnet olması gerekir. Yani her ikisinin nas olması gerekir. Bu naslar ya Allah'ın kitabından bir ayet ya da Resulullah'tan gelen bir sünnet olması gerekir. Bu durumda bir ayet diğer bir ayeti veya sünneti nesk edebileceği gibi bir sünnette bir ayeti veya bir sünneti ne yapabilir? neskedebilir. edebilir. Birinci şartımız ney? Evet, nas olmaları. En yekûne thâbiteyni bin nas. Nas ile sabit olmaları. Nas'tan kastımız ne? Kur'an ve sünnet olacak ikisi. Bakın, kardeşler. Söz konusu, şimdi buraya çok dikkat, dikkatli dinleyin. Beni bile anlatırken belki biraz yoracak, terletecek. Bakın, söz konusu bu nas'ın. Kur'an veya sünnetten gelen bu nas'ın. Kipi iki şekilde gelir sigası. Yani nedir bu? Bakın. Ya emir şeklinde gelir? Tamam. Emir şeklinde gelir. Mesela dikkat edin. Allah Azze ve Celle bize bir hüküm bildiriyor. Bu hüküm neyle gelir bize? Emir sigasıyla gelir. Yapın. Edin. Dikkat edin şimdi buna. Yapın. Edin. Kalkın. inin, Değil mi? Bunun gibi emir sigasıyla gelir. Tamam. Sonradan başka bir emir sigası veya buna benzer bir siga ne yapar? O hükmü kaldırır. Tamam. O zaman birinci şartımız neydi? İkisinin de nasıl olması. Nasık ve min. Ancak bu naslar nasıl gelir bize? İki tekirle gelir. Bir, emir kipiyle gelir. Mesela emir ve nehi gibi. Yapın veya yapmayın şeklinde emir ve nehi gibi. Mesela ne gibi? Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Artık yüzünü mescidi harama çevir. Önceden nereye dönüyorduk? Mescidi Aksa'ya. Ne oldu? Mescidi Aksa'ya ne oldu? Neyle edildi? Yüzünü mescidi harama çevir. Bu nedir kardeşler? Emir kipidir. Ya bu şekilde gelir. Bakın dikkat edin. Ya da talep anlamına gelen haber sigasıyla gelir. Bakın şimdi emir nedir bizden? Emir ve nehi bizim için bir taleptir doğru mu? Birinci kısımda buydu zaten. İkinci kısımda talep aynı şekilde emir veya nehi. Ama cümle yapın edin şeklinde emir sigasıyla gelmiyor. Neyle geliyor? Haber veriyor bize. O haberin içinden bizden bir talep talep olduğu, e emir veya nehi noktasında bir talep edildiğini anlıyoruz. Bakın mesela, şimdi anlayacaksınız. Allah Azze ve Celle diyor ki kardeşler, sizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına 4 ay 10 gün beklerler. Dikkat edin, şimdi Türkçe mantıkla yakalatacağım olayı. Bakın, şimdi ölen bir kadın, Tekrar evlenmesi için ne yapması? E, kocası ölen bir kadın. Tekrar evlenmesi için ne yapması lazım? 4 ay 10 gün beklemesi lazım. Şimdi Allah 4 ay 10 gün beklesinler mi diyor? Hayır. Emir sigasıyla, emir kipiyle söylemiyor. Ne diyor? Sizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına ne yaparlar? 4 ay 10 gün beklerler. Emir kipi olsaydı ne derdi? Beklesinler. Anladık mı? O zaman bakın. Bütün belagat alimlerinin, bütün fırkaların da hatta ittifakıyla icmaen, Bazen, bazen Allah haber sigasıyla hitap eder ama o haber sigasının içerisinde talep vardır. Yani sizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına dört ay on gün beklerler yani beklesinler demektir. Tamam, anladık mı? Şimdi burada dediğimiz gibi beklerler ifadesi, tamam, emir olan beklesinler ifadesi anlamına gelmektedir. Şimdi Türkçeden mantık ve Örnek vereceğim Ben diyorum ki Ahmet Le Ali 100 metre koşu yarışına çıkacaklar Ben diyorum ki Ahmet Ali'yi yener Tamam Bu haber sigası mıdır Haber sigasıdır İddialaşıyoruz arkadaşlar Ben diyorum ki Ahmet Ali'yi yener O da diyor ki Ali Ahmet'i yener İkimizin de sarf etmiş olduğu cümle Haber cümlesi midir yani haber e, kipiyle gelmiş midir yoksa emir kipiyle mi gelmiş, talep kipiyle mi gelmiş, haber kipiyle gelmiş, doğru mu? Peki içerisinde bir emir var mı? Yok. Değil mi? Ama bazen de, bazen de ne yapar? Haber kipi gelir, içinde ne barındırır? Emir barındırır. Az önceki ayet gibi ve buna benzer ayet ve çoktur. Haber kipiyle geldiği halde emirin talep edildiği. Veya e e nehin talep edildiği fark etmez. İkisi de taleptir. Emir de bir taleptir, nehi de bir taleptir. Tamam? Bunu anlayacağız. Ama mesela Türkçeden örnek verelim. Bir kral çıktı, meydan verdi, e haber verdi. Bundan sonra herkes evinde oturur, bir daha dışarı çıkmaz. Diye bir haber verdi. Bak otursun veya çıkmasın demiyor. Oturur ve çıkmaz. Ama halk bundan ne anlar? Bu haber ifadeden ne anlar? Emir anlar, talep anlar. Anladık? Talep diyelim aslında daha umum. Çünkü talep hem emri hem de nehi kapsıyor. Çünkü talep yapılma emir yap, isten yapı yani yapılmasını emretmektir, değil mi? Talep etmektir. Nehi de yapılmamasını talep etmektir. Sonuçta her ikisi de taleptir. Bakın cümleyi toparlayacağız, cümlenin mantığını. Bakın şimdi kardeşler. Birinci şartımız neydi? Her ikisinin de her ikisinin de nas olması, nas ile sabit olması. Bu nasla sabit olması nas Kur'an sünnettir zaten doğru mu? Kur'an Kur veya sünnetten bir delil olacak. Neske'den de neskolunan da Kur'an'dan yani neden bunu diyoruz? Yani şimdi aklınıza şöyle bir şey gelir. Ya zaten neske'den veya neskolunan ya Kur'an'dan sünnet ya Kur'an'dan bir ayet ya da sünnetten bir hadis olacak. Niye bunu söylüyorsun? Şundan dolayı birazdan göreceğiz ki mesela sahabe sözü olmaz gibi. Neske'den olmaz gibi. O yüzden bunlara örnek veriyoruz. Tamam Her ikisi de Kur'an ve sünnetten Tamam NAS'dan kastımız bu. Peki bakın. Ancak dedi ki bu NAS bize iki şekilde hitap edilir. Bir, talep sigasıyla gelir. Yapı nedin gibi değil mi? Sigasıyla gelir. Ya da haber. Ta veya şöyle yapalım. Talep içeren haber. Tamam. Talep içeren Ne? Haber. Ee, pardon, talep içeren. Evet, haber. Tamam. Bizi ilgilendiren buraya çok takılmayın. Aslında önemli de, şurası önemli. Bakın, her ikisinin de nas. Kur'an ve sünnetten bir nas olması. Her ikisinin de nas olması. Nasihin de mi? İkisinden kasıt ne? Nasih, nesheden yani. mensuh nesk olan. Her ikisinden kastımız bu. Nas'tan kastımız Kur'an sünnet. Yani her ikisinin de nasıhin de mensuhun da Kur'an veya sünnetten olması gerekir. Tamam. Ve bu naslar bize şu iki e, hitapla gelir. Ya Allah talep eder. Bu talebin içinde ne var zaten? Emir ve nehi var. Ya da haber kipiyle gelir. Ama ne içerir bizden? Talep içerir. Tamam. Bunu anladık mı? O yüzden bakın kardeşler. Diyoruz ki, birinci şart nasih ve mensuhun nas ile sabit olmaları. Söz konusu nassın ise kipi iki şekilde gelir. Birincisi talep sigası ki bu da emir ve nehi kapsar. İkincisi de haber, e, talep anlamına gelen haber kipi. Tamam, bunlara örnek verdik. Ancak bakın kardeşler, neden özellikle şunu da söyledik. Şu ayrıma vurgu yaptık biliyor musunuz? Tamam şey yapmana gerekiyor. Neden bu iki ayrıma vurgu yaptık? Bakın Nas kitap ve sünnette bulunan ve kendisiyle talep kastedilmemiş olan haberler var ya. Onlarda nesli kesinlikle mümkün değil. O yüzden. En önemli noktalardan biri bu. Bakın ikisinin de nasıl olması gerekir dedik. Doğru mu? Ve bu naskın kaç na, ne şekilde gelir bize? Sesli söyleyin. İki şekilde gelir. Birincisi talep sigası. Talep. Bu talep yani emir ve nehi. İkincisi de talep anlamına gelen haber sigası. Neden özellikle buraya vurgu yaptık? Şundan dolayı. Talep kastedilmeyen haberler Bizden bir talep kastedilmeyen haberlerin nesk olması mümkün değil. Yani Allah bir ayette firavunu boğduk bu bir haberdir. Başka bir ayette firavunu boğmadık deyip onu nesk etmesi mümkün değildir bu yalan olur. Anladık mı kastı? İşte bundan dolayı bu ayrımı özellikle yaptık. Nes ilmi çok dakik ilimlerdendir. O yüzden buna dikkat ettik. Ve bunu şu cümlelerimizle ifade ediyoruz. Bakın diyoruz ki kitap ve sünnette bulunan ve kendisiyle talep kastedilmemiş olan diğer haber naslarına gelince mesela ne gibi işte geçmiş ümmetlerden haber veren naslar, kıyamet alametleri ve ahiret günü gibi gelecek olan şeylerden haber veren bu tür naslara gelince bunlarda nesh söz konusu olmaz. Yani Allah işte sizi sıratta yürüteceğiz diyor bir hadiste sonra başka bir hadiste sıratta yürütmeyeceğiz. Mümkün değil. Çünkü yalan olur. Veya Allah dedi ki bunun rengi siyahtır. Sonra dedi ki yok o siyah değildi, beyazdı. Mümkün değil. Yalan olur. O yüzden haberler, bakın Nesih taleple alakalıdır. Haberde ise ne istisna? içerisinde talep bulunan haberler istisna. Diğer bütün haberlerde nesih mümkün değil. Tamam. Çünkü neden diyoruz? Çünkü doğru sözlü birinin ki bu Allah Azze ve Celle sözleri en doğrudur. Kur'an'da geçtiği gibi. Çünkü doğru sözlü birinin verdiği haberden dönmesi mümkün değildir. Çünkü bu onun verdiği iki haberden birinde vakıaya yani gerçeğe aykırı bela, beyanda bulunduğu anlamına gelir. Zira bir kimse Zeyt geldi deyip veya Ahmet geldi deyip bunun ardından hayır Ahmet gelmedi derse, he? ki bunlar haber kipidir değil mi? Ahmet geldi, Ahmet gelmedi bunlar haber kipidir. Zira bir kimse Zeyt geldi deyip sonra bunun ardından Zeyt gelmedi derse, onun verdiği bu iki haberden biri kesin olarak gerçeğe aykırıdır ki bu da yalandır ve vehme kapılarak söylenmiştir. Tamam. İşte dediğimiz gibi mesela Firamını boğduk daha sonra boğmadık. Firamını boğduk, aa pardon boğmamıştık, bunun gibi olur. Bu da mümkün değil Allah'ın kelamında. O yüzden diyoruz ki, zira bir kimse zevk geldi deyip, sonra bunun ardından zevk gelmedi derse, onun verdiği bu iki haberden biri kesin olarak gerçeğe aykırıdır ki, bu da yalandır ya da vehme kapılarak söylenmiştir. Allah'ın ve Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ise haberleri böyle bir şeyden münezzehtir. Haris el-Muhasibi bilirsiniz. Fehmül Kur'an'da buna aynen bu şekilde değiniyor. El-Nahas aynı şekilde buna Nasih vel-Mensuh'da değiniyor. İbn-i Hazım el-Ihkam'da buna değiniyor. El-Baci İhkamül Fusul'da buna değiniyor ve daha birçok ilim ehli hemen hemen e, usul fıkıh hakkında yazan ve nesk hakkında geniş konuşan bütün ilim ehli buna özellikle değiniyorlar. Sadece, sadece şaz bazı hususları var. Evet oraya girmiyoruz. O zaman bu kesin şart bize gösteriyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu kesin şart hangisi? İlk şart. Neydi şartımız bizim? Her ikisinin de nasihin de mensuhun da ne olması? Nas olması. İşte bu kesin şart bize gösteriyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra vahiy kesildiği için nesihin söz konusu olması mümkün değildir. Evet. Peygamberimizin ölümüyle nasih ve mensuh ne oldu? Kesildi. Tamam o yüzden özellikle her de Kur'an ve Sünnet'ten nasıl olması gerekir diye vurgu yaptık. Buna göre zikredeceğimiz şu üç husustan biriyle nes gerçekleşmez. Şimdi bu şartı koştuk ya. Şimdi bazıları bazı bu şartın dışına çıkarak nes iddiasında bulunmuşlardır. Mesela bir sahabenin görüşleri. nes olmaz sahabenin görüşü. Mesela sahabenin görüşleri aslı itibariyle kendi icraatlarına dayanmaktadır. Dolayısıyla da onların görüşlerinden hiçbirisi nas yerine konulamaz. Eğer onlardan birinden nas aykırı bir görüş nakledilecek olursa, onun görüşü değil nas esas alınır. Sahabi ise nas aykırı görüşünde mazur sayılır. Mesela bir grubun mut anikanın helal oluşunun muhkem bir hüküm olduğu, ancak onun ancak onu Ömer i̇bn Hattab'ın haram yani yasak, yasak kıldığı şeklindeki iddiaları yanlıştır. Zira Ömer ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haramlığı sabit olan bir şeyi haram yani yasak kılmıştır. Zira ne Ömer'in ne de herhangi bir kimsenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra İslam dininin muhkem hükümlerini değiştirme hakkı yoktur. Böyle bir iddia sünnet ve ilim ehli bir kimseden işitilmemiştir i̇bn Kudame el-Makdisi Rahimehullahu Teala diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radiyallahu anh zamanında caiz olan bir şeyin ne Ömer ne de bir başkasının sözüyle nesk olması caiz yani mümkün değildir. Zira hükümlerin nesk olması ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin asrında caizdir yani mümkündür. Yani ölümüyle nesk kalkmıştır. Çünkü nas ancak benzeri bir nasla nesk olur. Bakın çok güzel bir illet. Nas ancak neyle nask olur? Benzeri. Sahabenin sözü Kur'an'ın benzeri midir, sünnetin benzeri midir? Değildir. O zaman kalkır. Evet. Sahabi sözüne gelince devam ediyor i̇bn Kudame. O ne nesk edebilir ne de onunla nesk gerçekleşir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü karşısında kendi sözlerini terk ederlerdi. Kendi sözlerini esas alıp onun sözlerini Terk etmezlerdi diyor. El-Mughni adlı eserinde. Rahimehullah Sahabi içtah dahil edilecek hususlardan biri de sahabinin söyleyeceği bu nas mensuhtur sözüdür. Şimdi bakın kardeşler. Bir sahabi gelip de bu nasıl mensuhtur derse nesk olduğunu kabul etmeyiz. Neden? Çünkü dedik ki şartımız neydi? Her ikisinin Kur'an ve sünnetten olması. Anladık. Ve peygamberin ölümüyle aleyhissalatü vesselam nasih mensuh kesilmiştir. İşte bu hükmü koyduk ki üç şeyi dışına çıkaralım. Üç şeyle nesk olmayacağını beyan edelim. Birincisine sahabe sözü. Diğer ikisine geleceğiz. Tamam. O yüzden diyoruz ki sahabenin içtihadına dahil edilecek hususlardan biri de sahabinin söyleyeceği bu nas mensuhtur sözüdür. Zira bu sözün merfu hükmü yoktur ve ona bakılarak nas terk edilmez. Çünkü sen sahabe bu mensuhtur diyerek Allah'ın... Çünkü neden? Bakın. Nesih içtahada dayalı mıdır? Doğru. Sahabe içtahattan dolayı isabet edebilir de etmeyebilir de. Doğru mu? İçtahat edebilir de, şey, isabet edebilir de de. Dolayısıyla sadece bir sahabenin içtahadını esas alarak bu Allah'ın bu hükmü kaldırılmıştır denilemez. Tamam? O yüzden diyor ki sahabe içtahadına dahil edecek, edilecek hususlardan biri de sahabenin söyleyeceği bu nas mensuhtur, sözüdür. Zira bu sözün merfu hükmü yoktur ve ona bakılarak nas terk edilmez. Ancak sahabenin nasihi yani nesheden delil zikretmesi ve iddiasını neshin tanımına uygun bir şekilde açıklaması özellik öz bunun dışındadır. İddia eder, ispatlar o ayrıdır zaten. Tamam. Özellikle de neden kabul edilmez? Bakın en büyük illet budur. Bakın. Dedik ya bizim en önemli dersimiz hangisi? Bu ders. Ve bir ders daha var. Allahu Alem 7. ders o. Bir de bu, o yedinci ders çok önemli. İşte o yedi, yedinci derste şuraya değineceğiz. Nedir o? Bakın neden kardeşler sahabenin bu mensuhtur sözü ayeti nesih veya hadisi nesih Çünkü bakın sahabe mensuhtan bazen umumun hususunu kastediyor. Mutlakın bazen mukayyedini kastediyor. Yani hükmün tamamıyla sahabe 5-6 tane anlam kastediyor neshte. Onların hepsini ispatlayacağız yedinci derste. Mesela sahabe bazen diyor ki bu hüküm nesk olmuştur. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Yani bu hüküm tamamıyla kalkmıştır değil. Bazı cüzleri iptal olmuştur. Mesela şimdi Allah Kur'an'da ne diyor? Ölü eti size haram kılmıştır doğru mu? Sünnette ne diyor? Sünnette deniz ölüsünü istisna kılıyor. Sahabenin örfünde de bu anlama nesk denir. Anladın mı? O yüzden tutup sen sahabenin sözü Kur'an'ı sünneti nesk eder diyemezsin. Çünkü neskin hangi anlamını kastetmiştir sahabe? Anladın mı? Ki bu çok önemli bir ders, 7. ders Ona tavsili bir şekilde değineceğiz Anladık mı kardeşler? O yüzden bakın Diyoruz ki kesinlikle Sahabe sözüyle mümkün değildir Özellikle de sahabenin amın taksisine has kılınmasına yani Mutlakın takidine yani Mukayyet kılınmasına ve benzeri hususlarda Benzeri hususlara nes Dedikleri göz önünde Bulundurulduğu takdirde Kesinlikle zaten ne yapamayız? Nesk olduğu iddiasında bulunamayı sahabenin sözüyle. Anladık? Evet. Şimdi birinci şartımız neydi? Tekrarlıyoruz. Nasıl olması? Bu nas ne? Kur'an ve sünnetten. Ne bunun dışına çıktı? Sahabenin sözü. Başka icma. Bakın, icma zati itibariyle neshedici olamaz. Çünkü zaten Aleyhissalatu vesselam öldü. İcma ancak neye dayanır? Bir delile dayanır. O zaman delil nesketmiş olur. Anladık mı? Ancak bakın iki şeye ayrılacağız Ümmet icma etmişse bu nesk olmuş bu ayrı bir şey. Tamam. İcma'nın kendi zatının nesketmesi ayrı bir şey. Kendi zatı nesketmez ama ümmet ikisini ayırd edebiliyormuş. İcma'nın zatı bir Kur'an veya hadis olmadığı için nesketmez. Ama bir hadise ve sünnete dayandığı için ümmet icma etmişse bu nesk olmuştur. Evet. Yani şöyle bir şey olamaz. Yani bugün işte bütün ümmet toplansın bir şeyi nesketelim hadi arkadaşlar yapamazlar bunu mümkün değil. Ama diyelim ki icma hasıl oldu. Bu ayet nesk oldu. Bu hadis nesk oldu. Bileyeceğiz ki mutlaka bir delil var onu nesk Çünkü zaten getirirler mutlaka. Getiremezlerse de biz avam olma veya aydın olma veya ilim talebesi olma hasabıyla icma'ya teslim oluruz. Ümmetin icması masumdur. Tamam. 3. kıyasla da nesk olmaz. Tamam. Mesela diyelim ki bir ayet bir ayeti nesk etti. Evet. Şartlar yerine geldi nesk etti. Sen de diyorsun ki ya bu iki ayette o birbirini nesk iki ayete benziyor. Dolayısıyla bu da bunu nesketmiş olur. Hayır. Mümkün değil. Çünkü aleyhissalatü vesselamın ölümüyle nesk kalkmıştır. Çünkü ilk şart sen kıyasla nesk, ettiğ nesk ettiğini iddia edersen kıyas yoluyla bu birinci şartı iptal etmiş olursun. Birinci şart neydi? Kur'an sünnetten direkt bir nasıl olacak. O yüzden üç diyoruz kıyas. Ve bunun içerini açıyoruz diyoruz ki Kıyasla nesk'in sabit olmasının sebebi Onun içtadi bir delil olmasıdır ki Kıyasın doğru geçerli olmasının şartı Nass'a dayanmasıdır zaten Dolayısıyla Nass'a dayanıyorsa bunun Nass'ın Nass'ı Nesk ettiği denir Kıyasın Nass'ı Nesk denmez Doğru mu? Aynı icma meselesi gibi Dedik ki ümmet icma etmişse Nesk olmuştur evet Nesk olmuş derdir Neden? Nesk olmuştur deriz neden? Çünkü zaten icma mutlaka delile dayanır Kıyas da eğer sünneti veya bir ayeti neskeder dersek kıyas yoluyla deriz ki kıyas iki türlü. Bir batıl kıyas, iki hak kıyas. Hak kıyas neye dayanan? Delile dayanan. Dolayısıyla delil delili nesketmiştir deriz. Kıyas onu nesketmiştir damage tamam. O yüzden diyorsa kıyasla nesnin sabit olmasının sebebi onun iştahadi bir delil olmasıdır ki kıyasın doğru yani geçerli olmasının şartı nas'a dayanmasıdır. Dolayısıyla da kıyas bir baş bir başka nas'a aykırı olursa bu durumda nesh ihtimali nas'la kıyas arasında değil, kıyasın hükmünün elde edildiği nas ile nas ile ona aykırı olan nas arasında söz konusu olmuş olur. Anladık? Anladınız söylediğim gibi. Dolayısıyla da bunu Buna Nass'ın Nass'ı nesk denir. Kıyasın kıyası nesk denmez. Khatib el-Baghdadi, el-Fakih ve el İbn-i Hazm el-Ihkamda, İbn-i Akil el-Wadihta, El-Kabbazi, el-Hanefi, el-Evet, el-Hanefi bunu söylüyor, El-Mughni buna söylüyor, el-Cuveyni, el-Telhiste, İbn-i Kudame Ravdatun Nazırda, el-Amidi el-Ihkamda, El-Baci, İhkam-ül Fusulda, Al-Ut-Taymiye, el İbnül Melek, Şerhül Menarda vesaire bir sülili mehli buna özellikle ne yapmışlardır? Dikkat çekmişlerdir. Anladık burayı? Evet. Şimdi çok kısa toparlıyoruz. Birincisi ne? Birinci şartımız sadece bir şart aldık. Nasıl? Ve o şartın içeriğini açtık. Birinci şartımız her ikisinin de neshedenin de nesholunanın da nasıl olması. Nas'tan kastımız ne? Kur'an ve sünnet. Tamam güzel. Peki bu nas bize ne türlü hitapla gelir? Ya talep hitabıyla gelir, yapın, yapmayın gibi talep hitabıyla gelir. Ya da talep içeren haber hitabıyla, sigasıyla gelir. Tamam. Peki, e, her ikisi de nasıl olacak dedik ya. Neyi bunun dışına çıkardık? Bir, sahabe sözünü, iki, icmayı, üç, kıyası. Bunlarla ne mümkün değildir. Anladık. Şimdi geçiyoruz ikinci şarta. Yedinci şarttan ikinci şarta geçiyor, geçiyoruz. İkinci şart en yakın sabitini naklen, nasih, neskeden ve mensuh, neskonan nakil ile sabit olmalıdır. Yani ne demek? Yani nakil ile sabit olmalıdır. Mesela birinci şarta benziyor, zannetmeyin. Evet, birinci şart Kur'an ve Sünnet'ten gelecek. Kur'an zaten sabit ama Sünnet'te sahiline, zayıfına bakarız. Yani sahi olması. Anladık mı? İkinci şart bu. Mesela birisi geldi bir alemin kitabında, bir fıkıh kitabında, bir müçtehidin sözünde. Baktık ki, diyor ki bu hadis bu ayeti neshediyor. Bakıyoruz hakikaten sözler birbirine çatışıyor. Neslin bütün şartları uymuş ama bir de bakıyoruz hadis zayıf. O zaman nesh iptal oldu. Nesh etmesi mümkün değil. Tamam. O yüzden ikinci şart ne? <Sessizlik> en yekûna tabiteyni naklen mensuhun da nakil ile sabit olmaları. Açıyoruz şimdi bunun içini. Bu şart nesih taraflarından yani nasih ya da mensuhun birinin sünnet hadis olması durumunda geçerlidir bu şart. Neden? Çünkü zaten Kur'an'da zayıflık ve sahihlik söz konusu değil. Tamam? O yüzden diyoruz ki bu şart neskin taraflarından yani nasih ve mensuhun her birinin sünnet yani hadis durumunda olması halinde geçerlidir. Ancak neshin dayanağı Allah'ın kitabından bir ayet olursa bu aranmayan bir şart olur. Bu şart aranmaz. Bu ikinci şart. Mesela diyorsun ki bu ayet, bu ayeti nesketti. Altı şartı göz önünde bulundurursun. Bu ikinci şart önemli değil. Çünkü neden? Kur'an'da zaten sayılık zayıflık yok. Ama sünnette uydurmalar var, zayıflar var vesaire. O yüzden sayı olduğu sabit olacak. O yüzden diyoruz ki ancak neskin dayanağı Allah'ın kitabından bir ayet olursa bu aranmayan bir şart olur. Çünkü Kur'an'daki bütün naslar bizim için sabittir. O halde nasih ya da mensuh hadisin bütün sıhhat şartlarını içermesi hadisin şartları var biliyorsunuz. Bütün sıhhat şartlarını içermesi ve hadisin sıhhatine engel olacak hususlardan da salim olması gereklidir. Ebu Bekir İbni Huzeyme Rahime Allah diyor ki La yecüzü terkü mâ sahha Pardon. La yecüzü terkü mâ qad sahha min emrihi sallallahu aleyhi ve sellem ve fi'lihi fi vaktin minel evkati illa bi haberin sahihin anhu بِخَبَرٍ صَحِيْهِنْ اَنْهُ يَنْسَخُ اَمْرَهُ ذَٰلِكَ وَفِعْلَهُ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih yolla gelen bir emrin ve fiilin o emri ya da fiili nesheden sahih bir haber yani hadis olmadıkça hiçbir şekilde terk edilmesi caiz değildir diyor İbn-i Huzeyme bunu sahihinde yer veriyor İbn-i Huzeyme tamam ikinci şartı da anladık hemen geçiyoruz üçüncü şarta üçüncü şartımız Tabi dolayısıyla dedik? ikinci şartta zayıf hadislere ne yapmıyoruz? Nasih mensukta iddia et, itibar almıyoruz. Üçüncü şartımız. En yekune hukumiyyeyni şer'iyeyn. Nasih ve mensukhun her ikisinin de şer'i hüküm, iki hüküm olması. Şer'i hüküm olacak bunlar. Bakın. Her ikisi de ne olacak? Şer'i hüküm olacak. ikinci şart bu. En yekune hukmeyni şer'iyeyn. Nasih ve mensuh şer'i iki hüküm olmalıdır. Üçüncü şartımız bu. İçerini açıyorum. Burada kastedilen söz konusu hükmün aklın delaletiyle değil şer'i bir hitapla olmasıdır. Mesela, bu biraz incedir o yüzden dikkat edin. Mesela istishap yoluyla sabit olan asli ibaha ve asli beraat. Ne demek bu? Yani aksine delil olmadıkça eşyanın mübah olması. Mesela bakın. Allah Azze ve Celle İslam dini geldiğinde Kur'an bazı şeyler hakkında konuşmadı. Doğru mu? Bazı şeyler hakkında konuşmadı. Haram olduğunu söylemedi. İnsanlar onu işliyordu. Belli bir dönem geldi. Allah Azze ve Celle ne yaptı? Onu haram kıldı. Şimdi önceden neydi? Helaldi. Ama Allah Azze ve Celle geldi bunu daha sonra haram kıldı. Buna nesleri der miyiz? Hayır. Neden? Çünkü ebürü istishap yoluyla gelmiştir. Yani eşyada asıl olan mübahtır. Aksi takdirde ne olur? Bütün helaller ve bütün haramlar nes olmuştur dersin. Yani bütün gelen helaller, İslam'dan önceki o durumun, yani şöyle bakın. Şimdi bazı helaller var. Doğru mu? Geliyor İslam'a. Bu, bunda zaten sorun yok. Ama bazı haramlar geliyor mesela. İslam ilk geldiğinde bunlar hakkında sustu. <gülüyor> doğru mu? Sonra geldiği ayetler ne yaptı? bir şeyleri haram kıldı. Sen buna ne der misin? Der misin. Neden? Çünkü helalliliği neyle sabitti o haram olan şeylerin? Helalliliği asli ibahayla caizdi zaten. Yani eşyada aslı olan mübahdı. Tamam? Şimdi bunu biraz daha sözlerle açacağım. Bakın bu çok ilmidir. Üçüncü şarttan kastedilen şudur. Söz konusu hükmün aklın delaletiyle değil, şer'i bir hitapla olmasıdır. Mesela istishap yoluyla sabit olan asli ibaha ve asli beraat. Hükümleri böyledir. Nedir aslıyı bahas liberat? Yani aksine delil olmadıkça eşyanın mübah ve insanların da yükümsüz olması. Bunlar neyle sabittir? Aklın delaletiyle sabittir. Değil mi? Şimdi bakın. <gülüyor> Bize Kur'an geldiğinde bazı şeyleri haram kılmadan önce biz helal olduğunu biliyorduk. Bunu neyle biliyorduk? Akılla biliyorduk. Çünkü Allah haram kılmadığına göre helaldir. Bunu akılla biliyorduk. Dolayısıyla 3. şart yerine gelmemiş oluyor. 3. şart ne? Her ikisinin de şer'i bir hüküm olacak. Halbuki aklın delaleti direkt şer'i bir hüküm değildir. Anladık mı? Şer'i bir hitap değildir direkt. O yüzden diyoruz ki zira akıllar Allah-u Teala'nın yeryüzünde yaratmış olduğu her şeyin aslen insanlar için mübah olduğunu kesin olarak zaten kabul eder. Ta ki şer'i bir hitap gelip de onun bu mübahlık hükmünü değiştirmedikçe. Yine akıllar şunu da kesin olarak kabul eder ki vacipleri yani yükümlülükleri bildiren şer'i bir hitap gelmedikçe insanlar herhangi bir hükümle Herhangi bir şeyle yükümlü değildirler. Buna, buna da beraat-ı denir. Tamam? O yüzden bakın bu durumda şeriat koyucunun içkiyi haram kılarken önceden neydi içki? Helaldi. Doğru mu? Şimdi Allah Azze ve Celle ne yaptı? Haram kıldı içkiyi. Sen buna nesk olmuştur der misin? Demez, demeyeceksin. Helalde bak şimdi harama döndü. Nesk oldu diyemez. Çünkü helalliliği şer'i bir hükümle aslı itibariyle nasla sabit değildi. Anladık mı? Üçüncü şart yerine gelmiyor. O yüzden diyoruz ki bu durumda bu durumda şeriat koyucunun içkiyi haram kılarken tedirici olarak önce onun hakkındaki ibahlık yani mübahlık kapsamını daraltması önce daralttı mübahlık kapsamını daha sonra da bu, müb bu mübahlığı harama çevirmesi nesk değildir. Çünkü ibahanın Bilinmesi yani o içkinin mübah olduğunun bilinmesi için şer'i bir delile zaten ihtiyaç yoktur. O yüzden şer'i bir delil şer'i bir delili nesketmiş değildir. Çünkü zaten o asıl itibariyle helaldi. Din bize haram demedi ki. Tamam. Ben niye bu tahtayı kullanıyoruz? Din bize haram demediği için. Şimdi Resulullah döneminde bu tahtayı kullanıyoruz. Kimse bize niçin kullanıyorsunuz demiyor. Tamam sonra Allah ayet indiriyor bu tahtayı kuranmak haramdır. Tamam. Diyemeyiz nesk olmuş oldu. Değil mi? Çünkü zaten buna kimse haram demedi. Zaten haramına, pardon, kimse zaten buna helal dememişti. Helaline bir hüküm gelmemişti ki bize o hüküm kalkmış diyelim. Anladık mı? O yüzden diyoruz ki bu durumda şeriat koyucunun içkiyi haram kılarken tedrici olarak önce onun hakkındaki ibaha yani mübahlık kapsamını daraltması daha sonra da bu mübahlığı harama çevirmesi nesk değildir. Çünkü ibahanın yani mübahlığın, helalliğin bilinmesi için şer'i bir delile ihtiyaç yoktur. Zira onun bilinmesi için şer'i bir hitabın olmaması yeterlidir. Zira onun bilinmesi için yani helal olduğunun bilinmesi için ne? Şer'i bir hitabın olmaması yeterlidir. Yani helal haram olduğunu bildiren şer'i bir hitabın gelmemesi onu helal olmak için helal olduğunu bilmek için yeterlidir. Doğru mu? Şimdi aleyhissalatü vesselam geldi. Birkaç kişiye söyledi hemen. İlk böyle Müslüman olanlara. Dedi ki Müslüman olun. Şahadet. Ben Allah'a Resulüyüm. İman ettiler ona. Doğru mu? Evet. Sonra içki geldi haram kıldı. Doğru mu? O haram kılan içki o ilk şeriatın ilk günlerini birinci, ikinci günündeki hangi hükmü kaldırdı? Hiçbir mi kaldırmadı. Helal miydi ama o zaman onlara? Helaldi. Helalliliği kaldırdı mı? Kaldırdı ama buna rağmen ne istemiyoruz. Neden? Çünkü bir zaten hüküm yok ortada kaldırılmış. Tamam bu anlamıyla tabii. Evet dördüncü şartımız En yekûna ameliyyeni Evet. Ameli meseleler olacak. Yani akidevi değil. Burada tağuta küfretin sonra küfretmeyin. Olmaz. Allah arştadır sonra açta değildir. Tamam. Anladık mı? O yüzden diyoruz, dördüncü şart En yekûna ameliyyeni Nasih ve mensuh amelle ilgili olmalıdır. Yani namaz oruç gibi azalarla işlenen hükümlerle ilgili olmalıdır mesela namazda beyti makdis'e yönelme farzının Kabe'ye yönelme emriyle nesredilmesi gibi diyelim. Bazı şeyler de örnek veriyor. Veya işte Ramazan orucu tutmak ya fidye vermek arasında mu ee, muhayyer olan biliyorsun İslam'ın ilk döneminde istersen oruç tutmadan hiçbir özrün yokken fidye veriyordun direkt. Tam hiçbir özrün yokken fidye verip oruç tutmayabiliyordun bu serbestti. Sonra ne oldu bu? Hüküm oldu. Yani hep amellerle ilgili olmalıdır. Tamam mı? Hı. İşte bazı had cezalarının işte bazı kadın, kadınların hapsedilmeyle, hapsedilme cezalarının had cezası ile gibi falan vesaire. ameli olacak yani, tamam? Dolayısıyla ne bunun dışına çıkıyor? Tevhid, iman, ihlas, korku, ümit ve benzeri gibi kalp amellerine gelince bunlarda nes mümkün değildir, tamam? Burayı da anladık. Beşinci şart. En yakuna cüz iyye. Nasihin de mensuhun da cüz'i meselelerde, külli meselelerde olmaması. Yani dinin olmazsa olmaz meseleleri var. Külli, dini ayakta tutan meseleleri var. Bunlarda neskin olması mümkün değildir. Mesela insanların ırzlarını, namuslarını, neseplerini, hayatlarını koruyacak meseleler, külli değerler var. Müslümanların, ümmetin ayakta durması için. Buna makasidu şeria diyoruz. Şeriatın maksatları. Olmazsa olmazı yani şeriatın gelme maksatları. Bunlarda nes mümkün değildir. O yüzden diyoruz ki zira... Kaidelerde, zira kaidelerde ve maka mesela dinin kaideleri var. Olmazsa olmaz kaideleri var. Bunlarda neskın olması mümkün değil. Eşyada asıl olan mübahlık kaidesi gibi. Değil mi? Böyle külli değerler var. Tamam. Bunların nesk olması mümkün değil. Diyoruz ki zira kaidelerde ve makasidu şeria'da nesk olması mümkün değildir. Çünkü bunlar külli meselelerdir. Kitap ve sünnet naslarında herhangi, e, kitap ve sünnet naslarından, yanlış yazmışım. Kitap ve sünnet nasları hakkında Nesk'ten söz edenlerin hiçbirinde külli bir kaydenin Nesk'i söz konusu değildir. Aksine Nesk'in bütün örnekleri sadece cüz'i hükümlerde gelmiştir ki bununla da külli makası da riayet edilmiştir. Nitekim buna Nesk'in hikmeti başlığında işaret edilecektir inşallah. Aynı şekilde cüz'i hükümlerden olup da teşri sırasında ebediyen geçerli olduğuna dair bir delil bulunan hükümler de neskten müstesnadır. Bakın. Şimdi dedik ki dinin külli değerleri vardır. Olmazsa olmazları vardır. Tamam mı? Mesela Müslümanın öldürülmesinin haram olması. Büyük külli değerlerdendir. Tamam. Ki külli değerlerin tespiti de zaten e, büyük bir kısmı zaten alimlerin tespitiyledir aslında ama avam, avamın bile çok basit bir şekilde idrak edeceği külli değerler vardır. Dinin olmazsa olmazları vardır. Değil mi? Bunlarda nes mümkün değildir. Tamam. Ancak diyoruz ki külli meselelerde nes mümkün değilse ne de mümkündür? Cüz'i meselelerde mümkündür. Tamam. Ancak cüz'i meselelerde bir istisna var. Eğer bazı cüz'i meseleler vardır ki eğer hakkında nesh olmayacağına dair bir karine gelmişse özel karine onun da nesh olması mümkün değildir. Mesela ne gibi? Şöyle açıyoruz. Diyoruz ki aynı şekilde cüz'i hükümlerden olup da teşrii sırasında ebediyen geçerli olduğuna dair bir delili bulunan hükümlerde de nesh yoktur. Mesela Allah-u Teala'nın miraç gecesi namazın farz kılması ile ilgili hadiste geçen şu buyruğu gibi. Bakın şimdi baktığımız zaman 50 farz oldu doğru mu? cüz'i meselelerdendir bu. Bak namazı komple kaldırmıyor. Külli bir değeri kaldırmıyor değil mi? Cüz'i düşürdü düşürdü beşe kadar geldi. Sonra bir karine geldi ki Hiye khamsun, khamsun, la el ledeyye. O namazlar sayı sayı olarak beştir ama mizanda sayı, sevap olarak ne dedi Allah? Ellidir. Benim katında söz değiştirilmez. İşte o beşten sonra mümkün değil. Anladık? Halbuki cüz'i bir mesele. Allah azze ve celle üçü de düşürebilirdi. Namaz yine yerinde kalıyor değil mi? Ama bak, özel bir karine geldi geldiği zaman neş mümkün değil tamam? O yüzden bugün namaz birilerinin altı vakittir olduğunu iddia edenler üç vakittir olduğunu neş nes olduğunu iddia etseler bile getirdikleri bazı naslar mümkün değil tamam? O yüzden dördüncü şart ne? Beşinci şart pardon, her ikisinin de cüz-i mesele olması nasıl mümkün? Dinî kümbili değerleri neş olmaz ortadan kalkmaz. Yine mesela. E, cüz'i olup da nes olunmayacağına dair karine geldiği için nes olunduğunu iddia etmenin mümkün olmadı mesela. Bir örnek daha. Mesela Nebis Aleyhisselam ne diyor? Tövbe kapısı kapanmadıkça hicret e, hicret kapısı kapanmaz. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe ne? Kapısı kapanmaz. Bak, burada da nedir? Delil gelmiştir özel. Tamam. Evet. O, orası çok önemli değil zaten. Evet. Altıncı şart en yakuna ''Muta'arideyni fil ma'na'' Nasih bu en önemli şartlarından bir tanesidir. Nasih ve mensuhun mana yönünden birbirine zıt olması. Bakın zaten mesela e, çok fazla nesh iddiasında bulunan ilim ehli olmuştur tefsir kitaplarında, yine fıkıh kitaplarında. O yüzden mezhep aralarında, sahabe aralarında, fakirler arasında, muhaddisler arasında, tefsirciler arasında ihtilaf olmuştur. Kimlerine göre bu nesh olmuş, kimlerine göre nesh olmuş en büyük ihtilafın en büyük sebeplerinden bir tanesi e, bu 6. şartın bulunmaması. Yani 6. Art, şartı oturtmakta herkes muvaffak olamıyor. En ince şartlarından birisi bu. Bakın kardeşler. Nesih iş, iştahlıdır dedik değil mi? Şimdi bir alim ne yapar? Bir alim ne yapar? Bakın bir alim bakar ki Kur'an sünnet naslarını araştırır. Bir bakar ki Önüne karşı iki tane delil geldi. İkisi de nasih ile sabit. Tamam Sonra baktı. Hem nasih eden de mensuh olan da sahih rivayetlerle gelmiş. Tamam mı? İkinci şart olarak. Sonra baktı ki nasih ve mensuh şer'i iki hüküm olarak geldi. Ve baktı meseleler cüz'i. nes olduğunu iddia edebilir mi? Edemez. Ta ki Altıncı şart yerine gelinceye kadar. Yani aralarında uzlaştıramayacağın, birbirini cem edemeyeceğin bir çelişkinin olması söz konusu. Olması gerekir ki nesk iddiasında bulunabilirsin. İddian geçerli olsun. Tamam. Bakın mesela kardeşler, cem mümkünse nesk ne olur? İptal olur. Nesk mümkünse bu İslam'ın en değerli, en büyük, en olmazsa olmaz kaydelerindendir. Fakihin, müfessirin, akidecinin kimin olursa olsun, kendisini İslami ilimlere adayan herkesin hatta aydın insanların da olmazsa olmazıdır. Nesih mümkün ee cem etmek mümkünse nesih iddiasında bulunmak imkansızdır. Bakın şimdi kardeşler. Şimdi buraya bakın. Şimdi Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ölü eti size haram kılınmıştır. Tamam. Bu genel bir ifade, doğru mu? Bakın, ölü etine baktığımızda tavuğu kapsıyor mu? He? Ölü eti. Balık? Evet. Kapsıyor tabii. Balık. Başka? İnek. He? Koyun, hindi, delil ne kapsıyor? Ölü eti. Bu da ölmüşse ölü eti olur, bu da ölürse ölü eti olur, bu da ölürse ölü, ölü eti olur. Değil mi? Dolayısıyla bu ifadenin kapsamına giriyor. Bütün bunlar bu ifadenin kapsamına giriyor. Doğru mu? Bakın aleyhissalatü vesselam diyor ki deniz suyundan soruyorlar. O temizdir diyor ölüsü de helaldir. Ölüsü helaldir deniz suyunun. وَتَّهُرُ مَاوَا الْحِلُّ مَيْتَتُوُ Birisi geliyor ya Resulallah deniz suyuyla abdest alır mıyız? Evet. Neden? Diyor ki çünkü deniz suyu temiz, ölüsü de helaldir. Ölüsü su. Helaldir. Bak. Ben gelsem desem ki, bu hadis bu ayeti nesk etmiştir. İddam batıl olur. Neden? Çünkü altıncı şart eksiktir. Şöyle diyebilirim bakın. Evet Allah Azze ve Celle bize Kur'an'da Ölü etinin haram olduğunu söylüyor. Hı? Ancak aleyhissalatu vesselam bunu bir naslı var, sözü var. Bu ayeti ne etmiştir? Dolayısıyla tavuğun, balığın, ineğin, koyunun, hindin etini yiyebilirsiniz. Deli ne? Ölü, ölüsü helaldir diyor. Bakın. Şimdi kardeşler bu her ikisi yani neshe'den de neshe da neshe'den de neskolunan olunan da tamamıyla birbiriyle çelişki içerisinde olması gerekir ki neshe iddiasında bulunursun. Burada tamamıyla külli bir çelişki söz konusu değil. Yani kesinlikle hiçbir yönlü çelişki söz konusu değil. Taarruz da yani ee, söz konusu değil. Bakın neden? Şimdi ölüsü nereye dönüyor? Denize. Neyi iptal ediyor? Bakın balığı iptal etti. Doğru mu? Gerisinin hükmü sabit kaldı mı? Bu genel bir ifadedir. Bu da nedir? Özel bir ifade. Özel ifadeyi çıkarıyorsun ki burada balık, gerisi umumi üzere kalmaya ne oluyor? Devam ediyor. Dolayısıyla külli bir taarruz söz konusu mu? Külli bir söz konusu değil. Dolayısıyla nes mümkün değil. O yüzden birçok fakir, birçok müfessir, birçok şeye nesk demişlerdir. Halbuki nedir? Nes olmamıştır. Bakın ileride gelecek burada açıyor muyuz onu? Bakın örnek vereyim. Bir örnek daha vereyim size. Hani fakihler arası tartışmadan bir örnek vereyim. Bakın. Şimdi kardeşler Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki namaz için Kolayınıza geleni Okuyun Doğru mu? Yani kolayınıza geleni okuyun Ben okuduğum zaman neymiş? Bana namazda yetiyormuş İster Fatih'e okuyorum Fatih'e kolayıma geliyorsa Doğru mu? İstersen Fatih'e okumam ne okurum? Vel asır He? Asır İhlas Hangisini okursam okurum Mesela duydum Allahu Ekber Sübhaneke okudum sonra asrı okudum Gittim bu ayetin kapsamına giriyor mu? Giriyor. Kolayınıza gelen okuyun. Şimdi aleyhissalatu vesselam diyor ki bakın. Diyor ki Fatiha'sı olmayanın olmayanın namazı yoktur. Şimdi bu bunu neshetmiştir mi deriz? Şimdi bak ben şahsım olarak Fatiha'yı okuması tercih eden bir insanım. Tamam mı? Ama tercih ederken nesk oldu diye de tercih edebilirim. Sonuçta Fatiha'yı okuyorum. Yani ne gibi bir engel var ki benim Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur hadisinin kolay, Kur'an'dan kolayınıza gelen, kolayınıza gelen ayeti okuyun. Ee, bunu nesk ettiğini niçin iddia etmeyeyim ki ne gibi bir engel var bana? Birisi çıksa bu iddiada bulunsa. Biz nesh ettiği için fatiha okuyoruz. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor Kur'an'a bakın. Mesela işte abdest alan bir insanı Allah Azze ve Celle'nin kitabına yolluyor. Aleyhisselatü Vesselam. Ama bakın biz buna şöyle bir ifade gelse, Kur'an'ın kolayınıza geleni okuyun ile Fatiha okuyun arasında bir çelişki yok. Neden? Çünkü bu ayet mücmeldir kardeşler. Mücmel Kur'an'dan kolayınıza okun mücmel bir ifade. Bu mücmel bir ifadeyi açmıştır. Evet, Fatiha'yı okuyacaksın. Tamam. Zamm-ı sure vardır bir de. Ondan da kolayına geleni okursun. Yani külli bir ne yoktur? Bir taaruz yoktur. Dolayısıyla nesk etti denmez buna. Ne, yap, ne denir buna? Kur'an'ın mücmelini mübeyyen etti denir. Mücmel bir ifadeyi açtı denir. Tamam. O yüzden bakın kardeşler elinden geldiğince tabir sahihse neske gitmemek için zorlayacaksın meseleyi. Yani çünkü neden nesih çok tehlikelidir. Yani Allah'ın bu hükmü kalkmıştır diyorsun. Ve sen müftüysen kıyamete kadar insanlara senin beldende bulunan insanlara bir hüküm veriyorsun. Allah'ın kitabında sabit ve sen yaşadığın müddetçe belki de onlar ölünceye kadar hep sabit olan bir hükümle amel etmemiş olacaklar veya sabit olmayan bir hükümle amel etmiş olacaklar. Yanlış ne bitinde bulunduğun için. Elinden geldiğince bütün imkanları zorlayacaksın nesih olmamasına da. Tamam? Ki zaten usul de bunu gerektirir. Yani nesk olmamışsa ben niye için nesk ol olsun diyeyim değil mi? Bu mücmel ifadeyi al mübeyyenleştirmişler aleyhissalatü vesselamın ifadesi. Dolayısıyla nesk yok ortada. Tamam. Hani nesk yapmamak için değil bu. Tamam. Nesk yapmamak için değil. Burayı da yanlış an an anlamayalım. Yani biz nesk yapmamak için zorlamıyoruz olayı. Tamam. Dinin gerçek kayda ve kurallarını oturtmak için. Oturttuğumuz zaman da dolayısıyla nesk zor oluyor. Tamam. Bunun farkında olalım. Evet. O yüzden diyoruz ki 6. şart En yekûne muta'arıdayni fil ana Nasih ve mensuhun mana yönünden birbirine ne olması? Zıt olması. Bundan kasıt her iki nasla birlikte amel edilmesini mümkün kılacak bir yolun çözümün bulunmaması. Bak mesela burada bir çözüm bulduk. Bu mücmelin mübeyyenidir dedik. Evet diyoruz ki bundan kasıt her iki nasla birlikte amel edilmesini mümkün kılacak bir yolun çözümün bulunmaması. Aksine birinin delalet ve mana yönünden diğerine zıt olmasıdır. Birbirine zıt gibi görünen herhangi iki nassın cem edilmesi yani aralarının bulunması yani aralarının uzlaştırılması mümkünse bunu yapmak neske başvurmaktan önce gelir. Tamam? Yani aralarını bulmak neske yapmaktan. O yüzden ne diyoruz? Cem mümkünse nesk ne olur? İptal olur. Neden? Bakın alimler çok ilmi bir latife söylüyorlar. Neden? Bakın nesih olduğunu iddia etsek kaç amel e, kaç hüküm ve kaç delil yürürlükte oluyor bir delil yürürlükte oluyor mesela bu ayet bu ayeti nesketti veya bu hadis bu ayeti nesketti dedin dinde kaç hüküm yürürlükte oluyor bir hüküm Birisi. değil mi biri kalktırdı hükümü ama uzlaştırırsan ne oluyor iki hüküm de yürürlükte oluyor anladın mı o yüzden iki hükümün yürürlükte olması bir hükmün yürürlükte olmasından çok daha nedir? Önde gelir ve hayırlıdır. Anladık mı? O yüzden alimler bunu bir cümleyle ifade ediyorlar. İ'malul delileyn, hayrun min ihmali ahadihima buna benzer bir yani iki delili i'mal ettirmek, yürürlüğe sokmak bir tanesini ihmal etmekten daha hayırlıdır. Anladık mı kardeşler? O yüzden diyoruz ki birbirine zıt gibi görünen herhangi iki nasın cem edilmesi yani aralarının bulunması yani uzlaştırılması mümkünse bunu yapmak neske başvurmaktan önce gelir. Mesela naslardan birisinin has, diğeri az önce örnek verdim gibi diğeri am yani genel ise am olan has olana hamledilir. Böylece nas... Umumun dışına çıkmış olur Ve amnasın geri kanalıyla am Geri kalanıyla amel edilmeye Devam edilir. Bakın Şimdi bakın örnek Veriyorum. Az önceki ayetleri Mesela deniz ölüsü şey Ölü eti Eti haramdır. Doğru mu? Balık değil mi? Hindi, tavuk vesaire. hepsi girdi e, Deniz ölüsü Helaldir dedi. Doğru mu? Şimdi ben desem ki bu hadis bu ayeti nesk desem ne olur? Kaç tanesinin hükmü uygulanmış olur? İki delilden hangi, kaç tanesinin birisinin hükmü? Hangisi bu hüküm kalktı? Bu ayetin hükmü kalktı. Değil mi? Bir tane hüküm yürürlükte kaldı. Ama ben arasını uzlaştırırsam dersem ki hayır bu, am, bu nesk değildir bu amdır. Bu da hastı, hastır. Dolayısıyla has ama hamledilir. Balık hariç diğerleri ne oldu? Diğerleri e, e, haramına devam etti. Dolayısıyla bunun hükmü kalıyor mu? Kalıyor. Bak, balık hariç. Bunun da hükmü kalıyor mu? Kalıyor. Hindiyle tavuğu da içine aldı. İkisinde hükmü sabit kaldı. Tamam? O yüzden neshte ne var? Neskte sadece bir hükmün yürürlükte bırakılması var. Ama cemde yani aralarının uzlaştırılmasında iki hüküm. Ki bu çok daha hayırlıdır. Tamam o yüzden Cem mümkünse şey e, nesih mümkün değildir. Vallahi kardeşler bu kaydayı fıkk edin bilin. Hayatınızda o kadar çok Nas'ta karşılaşacaksınız ki bidat fikirlerle, batıl fikirlerle bak sadece bu değil akide meselelerinde de. Evet dedik akide meselelerine ne vermez ama bu farklı bir olaydır. Akide meselelerinde de, fıkıh meselelerinde de, tefsir meselelerinde de yüzlerce hatta abartısız binlerce meselenin içerisinden sadece bu kaydede çıkarsınız. O kadar çok şeyle karşılaşacaksınız. Bunu fukh edin unutmayın sözümü. Her başınıza geldiğinizde hatırlayın inşallah. Evet. O yüzden diyoruz ki e, mesela Naslardan biri Has, diğeri Am ise Am olan Has'a hamledilir. Böylece Has umumun dışına çıkmış olur ve Am Nas'ın geri kalanıyla amel edilmeye devam edilir. Yine mutlak ile mukayyet de böyledir. Hepsiyle de kendine uygun zamanda ya da mana dahilinde ne yapılır? Amel edilir. Selefe göre neshin manasını açıklarken buna dair çok güzel örnekler gelecektir. Şimdi ilim ehlinin sözlerine baktığımızda bu anlattığımız şeylerle alakalı. İbni Cerir Ettaberi diyor ki bakın kardeşler. Nasih ancak onun hükmüyle mensuhun hükmünün aynı anda uygulanamaması halinde neskedir. Bakın nasih ancak onun hükmüyle mensuhun hükmünün aynı anda uygulanamaması halinde neşekeder yani arasını uzlaştıramazsan hiçbir yönden arasını bulamıyorsun tamamiyle bir çelişki söz konusu yani bu diyor ki bu diyor ki helaldir bu diyor haramdır aynı şey hakkında arasını kesinlikle cem edemiyorsun o zaman ne mümkündür. Anladın mı? ama Ama umum husus olayı var, mutlak mukayyet olayı var. Arasını cem edebiliyorsun o zaman mümkün değildir. Yani kat'i bir surette arasını hiçbir yönden cem edemiyorsun. Mücmen müembeyyene bakıyorsun, hayır olmuyor. Umuma hususa bakıyorsun, hayır umum husus da yok burada. Mutlak mukayyet de yok burada. Bakıyorsun, hiçbirisi yok. Uzlaştıramıyorsun hiçbirisi. Veya ikisi de sahih. Hani birisi zayıf olsa tamam at. Hiçbir yönden uzlaştıramıyorsun aralarını, cem edemiyorsun. O zaman neske gidersin. Tamam O yüzden İbnül i Cerir diyor ki, nasih ancak Nasih yani neskeden ancak onun hükmüyle mensuhun hükmünün aynı anda uygulanamaması halinde mensuhu neskeder. Ancak bunlardan biri diğerinin hükmüne aykırı değilse bunların nasihle de mensuhla da ilgilisi yoktur diyor. Bakın ne güzel bir ifade. Yani ne diyor bakın ancak bunlardan biri diğerinin hükmüne aykırı değilse ki ancak bu aynı bu örnekte olduğu gibi birbirine aykırı mı hükümleri? Hayır. Geneldir, özel bir ifadedir. Yine bakın i̇bn Kudamme de şöyle diyor, diyor ki, am ile has neskedilmez. Çünkü neslin şartlarından biri de iki nassının arasının iki nassın arasının bulunmasının yani uzlaştırılmasının mümkün olmamasıdır. Has ile amın, amın yani genelin arasının bulunması ise amın hükmünü taksis alanının dışında uygulamak suretiyle mümkündür. Evet. Yani bu genel ifadeyi Taksis alanının dışında uygulayacaksın. Balığın dışında uygulayacaksın bu ölü eti hükmünü. Ölü eti haramdır hükmünü balık, balığın dışında uygulayacaksın. Bak ona e, ondan bahsediyor. Çok güzel bir ifadedir. Has ile ammın arasının bulunması ise ammın hükmünü taksis alanının dışında uygulamak suretiyle mümkündür diyor İbn-i Kudam el-Muhnide. Evet o yüzden diyoruz ki. Teklif yani yükümlülük bildiren naslar içinde neshin kesin olarak söz konusu olmadığı bir yerde iki yükümlülük arasında zıtlık bulunmasının düşünülmeyeceği bütün hükümlerdir. Mesela tevhidi ve diğer akidevi meselelere emreden naslar, güzel ahlak ve faziletle ilgili naslar gibi. Zira bunların zıtları İslam dininde caiz değildir. O yüzden bunları düşünmeyeceğiz. O halde neshin geçerli olma şartlarından biri de İki teklif yani yükümlülük arasında zıtlık bulunmasıdır. 7. ve son son şart. Tamam? En yekun en nasihu mutaahhiren fi zamani teşriihi enil mensuh. Çok önemli. Nasih yani nesheden teşri zamanı yönünden mensuh'tan daha sonra gelmiş olmalıdır. Olmasıdır. Bakın, nasih neskeden mutlaka mensuktan daha sonra gelir. Tamam? Daha sonra gelir. Daha sonra gelemezse neskeden iddia etmen mümkün değil. Dolayısıyla bu kaydeyi şurada da uygularsan mümkün değil. Çünkü ayet mi önce gelmiş Resulullah'ın bu sözü mü? İspatlaman gerekir. Tamam? Ki bu, bu bunu nesketmiş dersin. Tamam? Yani ölü eti size haram kılındı. Bu ayet. Balık eti hariç diyor aleyhissalatü vesselam. Deniz ölüyse hariç. Doğru mu? Sen diyebilir misin şimdi Resulullah'ın bu sözü neyi nesk etmiştir? Ayeti nesk etmiştir. Demen için Resulullah'ın sözünün o ayetten sonra geldiğini bilmen lazım. İspatlaman lazım. O yüzden bir nesk iddia eden herhangi bir mezhep kitabında bir hüküm belirtirken nesk olduğunu iddia eden teşriği ispatlayacak. Nasık'ın nesk ettiğini iddia ettiği o nasın nesk olduğunu iddia ettiği o sonra geldiğini ispatlaması lazım. Tamam. Mesela bakın şöyle diyoruz. Yedinci ve son şart. <gülüyor> en yakune en mu muteakhiren fi zemeni teşri'ehi anil mensuh. Nasih, teşri, teşri zamanı yönünden mensuhtan daha sonra gelmiş olmalıdır. Mesela şu ayetin nuzuli ile ilgili kıssa buna örnektir. Bakın Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ min الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ Gecenin beyazı gündüzün karanlığından Ayırt edilinceye kadar yiyin için Bu bir ayettir Doğru mu? Yani nereye kadar yiyin için? Yani imsak vaktine kadar Yiyin için diyor Allah doğru mu? Bunu da neyle ifade ediyor? Ge gecenin beyazı gündüzün ay Karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin için Bakara 187 Bakın Bera İbni Azib radıyallahu anh'dan Şöyle rivayet edilmiştir Orucun ilk farz kıldığı dönemlerde Bir kimse oruç tutar da Akşam iftar etmeden uyursa o kimsenin ne o gece ne de ertesi gün güneş batıncaya kadar yiyip içmesi helal değildi. İslam'ın ilklerinde böyleydi. Bakın ben şimdi diyelim ki İslam'ın ilk Şöyle bir hüküm vardı. Ben e, iftarımı açtım. Akşam ezanı okudu. İftarımı açtım. Sonra akşam namazını da kıldım. Tamam. Yatsıyı da kıldım. Veya kılmadım fark etmez. Yani akşam yemeğini yedim uyudum. 10-15 dakika uyudum kalktım. Tamam. Bir daha e, ertesi gün iftara kadar hiçbir şey yemem. Sahur yapamam. Tamam. O yüzden bakın. Diyor ki orucun ilk farz kılındığı dönemlerde Bera İbnazir şöyle rivayet ediyor. Orucun ilk farz kıldığı dönemlerde bir kimse oruç tutar da akşam iftar etmeden önce uyursa. İftar etmedim. Uyudum. Tamam. O kimsenin ne o gece ne de ertesi gün, yani iki gün hiçbir şey yememiş olacak. Ne de ertesi gün güneş batıncaya kadar bir şey yiyip içmesi helal değildir. Helal değildi. Bu durum şu ayet nazil oluncaya kadar böyle devam etti. Gecenin beyazı gündüzün karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin için. Bu ayet Ebu Kays İbni Amr hakkında nazil olmuştu. O oruçlu olduğu bir gün akşam bir gün akşamdan sonra ailesinin yanına gidip yiyecek bir şey var mı diye sormuştu. Hanımı da evet bir şey e, e, hanımı da evde bir şey yok fakat senin için bir şeyler bulup getirebilirim diyerek evinden çıkmıştı. Bu arada Kays başını yatağa koymuş ve uyuklamıştı. Hanımı eve dönünce onu uyur halde bulmuş ve onu uyandırmıştı. Fakat Kays iftar vakti girdiği için hiçbir şey yemedi. Geceyi aç bir halde Geçirip Oruçlu olarak sabahladı Ve öğle vakti gelince de Açlıktan bayıldı Bu olay bu ayet nazil Olmadan önce olmuştu Bunun üzerine de Allah bu ayetini indirdi Demek ki bakın Burada ispat var Ney? Allah'ın bu ayeti Hadisteki o hükümden ne Sonra gelmiş Dolayısıyla bu ayet o hadisteki hükmü, İslam'ın ilk dönemindeki o hükmü nesk ettiğini ne yapıyoruz? İddia edebiliriz. Çünkü vakit olarak ispatladık. Doğru mu? Şimdi bakın, gecenin e, beyazı gündüzün karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin için Bakara 187 neyi nesk etmiştir? Sünnetten bir nası nesk etmiştir. Nedir o sünnetteki nas? İslam'ın ilk döneminde ameli sünnettir, fiili sünnettir, takriri sünnettir. İslam'ın ilk dönemlerinde hüküm neydi? Kişi, ezan okudu, orucunu açacak. Tamam. Açmadan önce uyudu. Tamam. 10 dakika sonra uyandı ki e, açlıktan öldü zaten adam tabir sayısı. Tamam. Yemek yemek istedi, yapamazdı bunu. Bu hüküm ne oldu? Neskonlu neyle? Bakara 187 ile. Tamam. Çünkü neden? Bakara 187 daha sonra geldi o hükümden. Evet bu konuda yani nasih nesheden ayetin mushaftaki sıralama itibariyle mensuh yani nesh edilen ayetten önce gelmesinin hiçbir etkisi yoktur. Bakın mushaftaki sıralamada hiç bir etkisi yoktur. Tamam mı? Tarihi sıralama. Çünkü bakın yani e, diyelim ki sen şimdi iki ayet içinden çıkamıyorsun Bakara 185 ile diyelim 190 arasında çıkamıyorsun. Neş bütün neslerin şartları uymuş. Ama tarih yönünden hangisi önce hangisi sonra bulamıyorsun. O zaman neske iddia edebilir misin? Edemezsin. Şöyle gelip diyebilir misin? Ya Bakara 190, ebürü 185. Dolayısıyla Bakara 190 daha sonra gelmiştir. Cık, neske demezsin. Bak 6 şart bulundu. 7. ve son şart bulunmadı. Neydi o? Neske'denin daha sonra geldiğini ispatlayacaksın. Neske olandan daha sonra geldiğini ispatlayacaksın. Bunu ayetteki rakam sıralamasıyla ispatlayamazsın. Böyle bir iddia, geçerli bir iddia olmaz. Çünkü mushaftaki rakam sıralaması tarihi sıralama değildir. Tamam. O yüzden diyoruz ki bu konuda nasih yani neskeden ayetin mushaftaki sıralama itibariyle mensuh yani neskedilen ayetten önce gelmesinin hiçbir etkisi yoktur. Çünkü Mushabın, mushafın tertibinde nüzul sırasında riayet edilmemiştir. Burada esas alınacak olan hükmün teşri zamanıdır. Tamam. Evet. Allahu alem. Vasallallah ve sallallahu sallamü ve sallamü varekhi lanabina muhammad